Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, şu elimde gördüğünüz şeyi, şimdi tanımıyor olabilirsiniz. Çoğumuzun şu dünyada, Gördüğü ilk hiledir bu. Analarımız ilk defa suni şeyle bizi bunu tanıştırarak karşılaştırdılar. Bir çocuk emziği. Bunun fiyatı niteliği silikon olup olmadığı, plastik olup olmadığı çok önemli değil. Bunun pek çoğumuzun diyeceğim belki nadiren bazılarının kullandırılmadığı malzemedir. Hemen hemen bütün çocukların aylarca hatta yıllarca susturuldukları şeydir. Annelerin kutsal silahıdır bu. Hatta baş ağrısı için gece nöbetçi eczane aranmaz da emzik kaybolunca nöbetçi eczane aranır. Bunu babalar iyi bilirler. Nöbetçi eczane dolaştırır bu. Halbuki nihayetinde plastikten veya silikondan ya da başka bir malzemeden sahte bir şeydir bu. Bu çocuğun ağzına konunca çocuk hiçbir şey elde etmiyor. Hiç ama. Sıfır kar çocuk için bu. Ama bir yaşındaki çocuk, karnı da ağırsa, acıksa da, ne olursa olsun, bunu gördüğünde susar. Kaybolmasın diye, bunu iple anneler çocuğun boynuna bağlarlar. Mübarek sanki altun da kaybolursa yazık olacak. Belki de doktorların işine karışmayayım ama belki de pek çok mikrobu da çocuk bünyesine bununla alıyordur. Bu çocuğun her şeyi, kedinin dili var, temizliğini de onunla yapar, suyu da onunla içer, yemeği de onunla yer, yutkunur. Kedinin dili gibi bir şey çocukta bu. Burada vurgulamak istediğim şey şunun gıda olarak çocuğa hiçbir katkısı olmadığıdır. Bilakis zararı bile vardır. Ama bu orijinal anne memesini taklittir. Kadınlar 24 saat çocuğu emziremecikleri için anneler, böyle bir şey mümkün olmadığı için, bununla çocuğu 24 saat oyalarlar. Bu unutmuyoruz. Emzik, çocuk emzi plastik. Her birimiz diyeyim ben gene, böyle genelleme yapmadan demek istiyorum ama çok nadir. Çünkü çok eski zamanlarda, bunun bulunmadığı yerlerde, ben yaşlı teyzelere soruyorum, bu yokken ne yapardınız diyorum. Tülbentin içine pancar korularmış, küçük bir pancar parçası. O tülbenti de çengelli iğneyle çocuğun beşiğine bağlarlar yutmasın onu diye. Akşama kadar onu yalar dururmuş çocuk. Teknoloji geldi de pancardan kurturduk şükür. Bu kardeşlerim bir ders konusu olacak malzeme değil. Ama dersimizi anlatacak çok iyi bir malzeme bu. Çocuk neden emzik sahibi oluyor orijinal memeyi seviyor çocuk hem karnı doyduğu için seviyor yani annesinin memesini karnı doyduğu için seviyor İki, annesinin bağrına yapıştığı için o emme esnasında asıl hikaye o çocuk oradan doyuyor hem sevgi doyumu sağlıyor hem mide doyumu sağlıyor çocuk annesinden emdiği zaman e 24 saat bunu böyle yapmak mümkün olmayınca sahtesi ağzına konuyor önce bunu tükürüp atar 1-2-3 derken buna bal sürerler i̇şte bir şeyler sürerler, şeker sürerler tatlandı mı bitti ondan sonra yalvar bir de ondan sonra bıraktırmak için de biber sürüyorlar bu sefer başka türlü bırakmıyor çünkü Tiryakilik budur arkadaşlar. Orjinal mememiz bizim zikrullahtır. Allah'la doymaktır. Orjinal mememiz. Kur'an'la doymaktır. Şeriatımızın insana hayat olarak verdiği şeylerle doymaktır. Orjinal zikir, orjinal gıdadır. Zikrullah'ın, yani ibadet olan uygulamaların dışındaki her şey budur. Her şey budur. Çocuklar bunu kullanmakta masumdurlar. İki yaşında, üç yaşında akrabaların önünde sünnet olmaya çıkıyor çocuk, kirvesinin kucağında bununla çıkıyor ama. Bu olmadan zaten doktoru kabul etmiyor. Bu her şey mübarek. Her şey. Susturucu, uyuşturucu, her şey. Bir kere çocuk buna bağlandı mı, doktorun iğne vurmasına bile ses çıkarmıyor. Uyuşturucu bu. Ama çocuk için normal. Çünkü çocuk, kendisiyle bir protokol yapılmadan, bu ağzına kondu. Tatlıydı, Tıpış tıpış tıpış bununla oyalandı. Hatta sessiz bir yerde çocuk bunu emerken bir şeyler oluyor bu odada zannedersiniz. Lap lap lap sesler çıkarır çocuk. Çocuk 2 yaşında bunu bırakmamakta haklı. İradesini kullanmakta muktedir bir konumda değil çocuk. Dolayısıyla çocuğun ağzında bu plastiği gördüğümüzde ona ayıplayamayız evet tiryakiliktir irade zafiyetidir orjinal memenin yerine sahtedir bu uyuşturucudur biz insan olarak Allah demek için Kur'an okumak için ibadet etmek için zikrullah için yaratıldık orjinal mememiz Tesellimiz, psikiyatrik sorunlara karşı tedavimiz zikrullahtı. Şeytan, 24 saat, 365 gün mecbur olduğumuz temel gıdamız olan, zikrullahtan bizi alıkoymak için, bu tip emziklerle oyalar. Anneler bunu, İkinci günde verirler bebeklerine ya da ne zaman verilirse artık. Ama şeytan insanı hep bebek gibi gördüğü için ona yaşına, konumuna, yaşadığı yere göre bir emzik bulur verir. Kimine sigara emziği verir. Sigara da bir emzik çeşididir. Çocuk bunu bırakamadığı gibi o da sigarayı bırakamaz. Çocuk ağlayınca annesi bunu ağzına koyar, sigaracı da sinirlenince ağzına sigara koyar. Biri kendi cebinden çıkarır paketi koyar, öbürünün ağzına annesi koyar. Çok şey değişmez. Tiryakilik olarak bu emziktir sigara. Şu fani dünyada, irademizi ezen her şey sahtedir. Bizi yaşımız tecrübemiz ve insan olarak konumumuzun dışında sev, yaşatan, olmamamız gereken hale getiren her ne varsa ve bizi eziyorsa, irademizi ezerek o noktaya gelmiştir o. Sinirlenince, Allah'tan başka sinirleri serinletici bir şey olmadığını, abdest alıp iki rekaat namaz kılacak bir adam, bir iznillah intihar etmekten bile vazgeçecek kadar, Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yaşar diye inanmış bir insan, onun yerine sövmeye, saymaya, sigaraya, vurup kırmaya başlıyorsa, orijinal teskin edicisi olan zikrullah yerine, sahte emzikle oyalanmaya çalışıyordur. Şeytanın vazifesi, Herkesin yaşına ve konumuna göre bir emzik bulup ağzına, gözüne, kulağına, cebine koymaktır. Bunun için kardeşler şu fani alemde en temel sloganımız şudur. Allah'tan başka her şey fanidir. Allah'ı anmak olan ibadetten başka her şey işkencedir. Ama gel gör ki senelerce plastiği ağzında geveleyip durmak çocuğun, Neredeyse şartı olduğu gibi şeytan da bizi esiri olduğumuz işlerin mahkumu haline getirmiştir. Mesela bütün dünyanın temel hastalıklarından birisi olan şeker hastalığı. Neredeyse üç insandan birisi şekerim var diyor. Mübarek pastacı sanki şekeri varmış. Bunu hepimiz dinleyip bildiğimiz halde şekersiz çay içmememiz bir emzik çeşididir. Deden şekerle mi çay içerdi? Şeker dünyada 70-80 seneden beri var. Hadi 100 seneden beri var. Çok yaşlı bir neneye, yaşı 100'e gelmiş bir neneye senin düğününde ne ikram edildi dedim. Dedi ki baklava, birer dilim baklava verildi herkese dedi. Baklavayı nasıl yaptınız? Şeker var mıydı dedim. 1905'te evlenmiş. Şeker var mıydı dedim. Yavrum şeker olur muydu dedi. Üzüm suyundan yaptık baklavayı, şimdiki baklavalar gibi tatlıydı dedi. İnsanoğlu doğal şeylerle, rafineri olmayan gıdalarla tadını alıyordu. Şimdi şeytan, şekerden doktorlara mahkum olduğumuzu, Gözümüzde her gün on defa bir şekerden ayağı kesilmiş adamın. Şekerden gözü kör olmuş. Şekeri çıktı çocuğunu öldürdü. Bunları dinlediğimiz halde şekersiz çay içmeyiz. Tiryakilik. Tiryakilik. Ramazan-ı Şerif'te ha gayret, Arap sabır, üç kilo verir, bayramın ikinci günü altı kilo geri alırız. Niye? On ziyarete gitti, Üçer lokmadan otuz lokma baklava bir tepsi yapıyor neredeyse. Tiryakilik. Bayramda baklava vermekte de bir Olmasa, yahu ben çok yedim, beş altı yere uğradım. Almasan bu baklavadan ol e, Ayıp ya bayrama geldiğinde. E lazım dil bayrama da o zaman. Madem benim sağlığımdan değerli, tiryakilik, şeker tiryakiliği, Çocuk silikon emziye dadanıyor. çacık diyoruz. E büyük şekere dadanıyor ona ne diyeceğiz? Hem doktor tembih etmişti bana ama ya bugün pazar doktor izinlidir. İyiymiş biraz. Zarar yok. Kimi aldatıyorsun? <gülüyor> Tiryaki'lik çeşidi. Ama baştaki söze tekrar dönüyorum kardeşlerim. Bu asıl emziyi kullanmadığımızdan ruhumuzun Bedenimizin, dinimizin gıdası olan zikrullahtan uzak kaldığımızdan, cihatla doldurmadığımız vakitlerimizden, mümin kardeşlikle ihya etmediğimiz sosyal kimliğimizden dolayı, ortada boşlukta durduğumuz için, tıpkı ben bulaşıkları yıkayana kadar, mızmız mız etmesin bu çocuk diye ağzına plastiği annesinin koyduğu gibi, şeytan da, Camide oturup namazdan sonra bir cüz Kur'an okuyayım nasıl olsa evde işim yok deme kültürünü edinmediğimiz için Caminin çıkında cigaraya Müslüman'ı dadandırmaktadır. Şeker hastalığı budur. Sigara hastalığı budur. Film hastalığı budur. Film izlemez insan demiyorum. Film de izlenebilir. İzlenebilir. İzlenecek film olabilir. Yani kökten, Müslüman e, bilgisayarın veya televizyonun karşısına geçip film izlerse gavur olur diye bir şey yok ortada film de izlenebilir ama Perşembe günü randevu yok hatta doktor bu saatte gel seni tedavi edeyim desin, yok abi o gün film var nereye gidiyorsun ya diyecek kadar filmlik adam olur mu bir Müslüman film izlemesi bile bir Müslümanın film konusu olabilir mi İşte bu emziktir Şeytan bu emziği ağzına koymuştur. Kimine film olarak, kimine cigara olarak, kimisine de şeker hastalığı olarak koymuştur. Çay da budur. Helaldir. Yüzde yüz helaldir. Allah'ın yarattığı bir nimet zaten. Demli demsiz, doktor bir sakınca görmüyorsa, çay helaldir, içilebilir. Ama akşam eve geldiğinde, Bedir'den dönen gazi gibi mübarek. Elhamdülillah bugün 35 bardak çay içtik. Maşallah. Petrol kuyusu olmuşsun sen. 35 bardak çay içmiş. Bununla bir de övünüyorsun. Ya da adam duman dağıtıyor. Ne oldu? Ya bugün çok yoğunduk çay içemedik demle bir çay. E, namazları eksik kaldı kazaya yapıyor şimdi. Namazları kaza edecek gibi. Şu fani alemde Allah'la bağlantılı şeyler dışında kazası gereken bir şey yoktur. Ama irade bir kere şeytanın kumandasına verildiği zaman şeytan bugün hiç çay içmedik ya huzurumuzu koy bir çay içelim. Gece 12'sinde zift gibi bir çay. Ee tabii kazaya kaldı mı ne yapacaksın? Ertesi gün nasıl dolduracaksın o boşluğu? İradesizlik. Çocuklarımız okulların diplomalarından önce, anne ve babalarından, iradeyi kullanma eğitim serfikası almalıdırlar. Tıpkı, çocuklarımızın, misafirlikte çiş yapmayacaksın tamam, sıkacaksın kendini, yaparsan da, gelip annenin kulağına fısıldayacaksın diye, tembihlediğimiz gibi, hayatı, çişini tutar gibi misafirlikte ulu orta halının üstüne istediğini yapmasının uygun olmayacağını öğrettiğimiz gibi bu hayat canın istedikçe şeker tabağına canın istedikçe pastaya istediğin zaman buzdolabını açmak istediğin zaman uyumak istediğin zaman ayağını tavana kaldırmak şeklinde hayvanca yaşanmayacağını bu kainatın büyük düzeni içerisinde ancak iradesini Kullanabilen insanların Allah'ın iyi kulları olabileceklerini örnekleyerek öğreterek değil örnekleyerek eğittiğimiz çocuklar okul görmeselerde Çanakkale'yi Allah'ın izniyle kurtarırlar. Film tutkunu bir çocuğu sen Çanakkale'ye nasıl göndereceksin film günü geri gelecek. Filmi izleyeyim öyle giderim diyecek. Filminden vazgeçemiyor. Kardeşlerim, Allah'ın dışında insanı dolduracak hiçbir şey yoktur. Ela bi zikrillâhi tatme innul kulub. Sadece Allah'tır ki adını anmak bile ölüyü ayağa kaldırır. Bırak sen diri insanı, ölü insan bile Allah'ın adıyla ayağa kalkar. Öyle yapmadım İsa aleyhisselam. 300 senelik gömülmüş bir cenazenin başına gelip mezarda Allah'ın adıyla ayağa kalk be adam dediğinde kalkmadı mı? O Allah'ın adını prensipli bir şekilde hayatının pratiği haline getirememek iradesizliğin en baş unsurudur. Müzik İrade ipinin insanın elinden gittiğinin belgesidir. Ben şeriatımın müziği haram ettiğine inanıyorum. Bu dersin internete konan boyutunda da müzik var. Neden? Ben müzik haramdır dedim burada, bunun başında da tangur tungur sesler var. Öbür türlü Müslüman bile, bunun başladığını hissetmiyor. İlla bir müzikle haberi başlatacaksın, bir müzikle matem vereceksin, bir müzikle anons edeceksin. Hayatın içine bu kadar girince, en haramından uzak olabilecek boyutuyla, şöyle bir birkaç saniyelik müzik gibi bir şey, pangurtungur ya da bir tenekeye vur çekiciyle yani. Müzik dediğim bu zaten. İle alışmış olan biraz daha iyi vuruyor, o kadar başka bir şey yok ortada. Yani tenekeye vuruyorsun, ses çıkıyor, başka bir şey yok ki. Diyelim ki, Diyelim ki, bakınız kardeşim iradesizliğin, nasıl bir emzik olarak, şeytan tarafından, mezara gidinceye kadar, ağzımızda, gözümüzde, kulağımızda tutulduğunu, kulağımızda da emziği var şeytanın. Bu emzik, müzik emziğidir mesela. Gıybet emziğidir. Gıybet başlandımı mı, mübarek, cenaze bile varsa erteleniyor, gıybet çok tatlı ya. Başkasının hele, her şeyini konuş, dünya senin olsun. Kardeşlerim, bakınız, müzik diyelim diyelim yani maazallah denmez bu ama bir şey anlamak için örnek vereyim diyelim müzik helaldir arabayla 2500 motor gücü olan bir araba ile geçiyor adam 2500 motor gücünde bir araba düşün yani gittiği köprüyü sallıyor bir açmış ki müziği yani motorun sesini hiç duymuyorsun zaten ve o arabanın sen 20 metre ötesindesin, kulağını tıkatasın geliyor. O arabanın içinde zevkle araba sürüyor adam. Sakız ve emzik. Şeytan emziği. Onun kulağına takmış ona ama. Kulağından emiyor. Haber izlemek, kaliteli bir şeytan emziğidir. Saat altıda haberleri izledim. Orada bomba, burada tomba, şurada comba gitti. Yani haberleri dinledin. Altı buçukta dön bir daha. Bir daha dinleyince ayet mi ezberlemiş oluyorsun? Ne ezber, telefon numarası mı bu? Bir daha dinleyeyim de ezberleyeyim bunu. Aynı haberi bir daha dinlemek insana ne zevk verir? Çocuk dün kandırıldı akşama kadar. Bugün annesi gene ağzına koydu, gene dinliyor. Haber de onun için dinliyorsun. Şeytanın İnsanın kulağına taktığı emziktir bu. Acil bir haber olursa zaten bir saat önceki mesela 18 ajansının e, verdiği haberleri izledin. 19'da acil bir şey yoksa 2 dakika sonra aynı şeyleri tekrar edecek demek ki. Gene olsun. Hem de çayı da getir. Çift tiryaki çünkü. Ağzında da emzik var, kulağında da emzik var. Gözde de emzik var. Haberler her türlü emziğe müsait. Ne oldu izledin? Ne yaptı şeytan? Bir, seni moralmen çökertti. Saat 18'de izlemiştin trafik kazasını. Parça parça insanlar, kıpkırmızı kan her taraf. Aman Rabbim, yollar kan gölüne döndü demiştin. Güya üzülmüştün. 19'da güya üzüldüğün şeyi, hadi bir daha. Belki adamın kolu koptu görememiştik. Onu da bir daha bir bakalım. Bir daha bir bakalım. Tiryakilik böyle bir şey. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşim? Ben yine benim yavrum örneğini vereceğim. Şimdi çocuk bazen iyice acıktı mı, bunu kabul etmez. Çünkü bakıyor ki bir şey gelmiyor. Mide gurultuyor. Hem ağlıyor, hem de bunu vermiyor. Yani acıktım ben de diyemiyor çocuk. E tamam çıkar onu at diyorsun iki kere ağlıyor bu sefer daha çok bağırarak ağlıyor bunu da istiyor 18'de izlediğin haberler seni sinir küpü yapmıştı yaşanmaz ya olmaz demiştin 19'a kadar çay içtin efkarlandın bağırdın çağırdın 19'da bir daha hadi bakalım bu Fatiha suresi mi namazın her rekatında okunmasa namaz olmuyor bir Müslüman haber izlemez diyemem ben. Olur mu? Dünyadan gafil Müslüman olur mu? Ama benim ashab-ı kiramın izinden gittiğine inandığım bir Müslüman der ki, bir aydır huzur bırakmadı bizde bu haberler. Kırk gün kırk gece kilitliyorum bu haberleri. İzlemiyorum. Ben izlemeyince dünyanın sonu mu gelecek? Ben izlemesem trafik kazalarını, artacak mı trafik kazaları? Kırk gün huzur içindeyim. İzlemiyorum. Desene. Herkes sigarayı bırakamayanı ayıplıyor. Ya adam değil misin lan bırak işte. Sen adam değil misin kapatsana şu cihazı. İrade orada da irade kardeşlerim. Sadece sigara tiryakiliği, sadece şeker düşkünlüğü değil ki sorunumuz. Ya doktor sana dememiş miydi sen niye yağlı yiyorsun? Psikolog sana dememiş miydi haberleri izleme çıldıracaksın. Niye bir daha izliyorsun? Pek çok Müslüman gazete alır. Akşam olur gazetenin istifi bozulmamış, ütüsüyle duruyor. Bir bakar akşam bakayım mı? Yani yarın bakarız. Yarın haberi e ne yapacağız? Eskiyor zaten. 2-3 günlük gazeteler böyle paket gibi durur. Vakit yok bakmaya. E bunu her gün bakacağın zaman, vaktin olacağın zaman alsana. Tiryakilik, emzik o. Gazete olduğuna bakma, emziktir o. O emziktir. Kullanmadığın şeyi niye alıyorsun? İbadet mi bu? Sadaka-i mı oluyor sen e, gazete alınca? İmtihan kardeşlerim. Bunun adına imtihan deniyor. Biz imtihanı çocuklarımıza bu emziği verdiğimiz gibi şeytan ağzımıza, gözümüze, kulağımıza, cebimize emzik olarak koyduğunda... Anlamak zorundayız. Anlamak zorundayız. Mobilya düşkünlüğü, triyakiliktir. Aldığın mobilyayı koyacak yer yok. Mesela basit bir örnek vereyim. Mobilya almış mağazada duruyor. Niye almıyorsunuz bunu? Eskisini atacak yer bulamadık henüz. Eskisini atacak yer bulamamış, yenisini koyacak yer yok. Onun üstüne koysa olmaz, düşer. Yani koltuğun üstüne koltuk konmaz evde. E ne olacak? Eskisini işte çocuk evlenecek, çocuk evlenirken eşya taşınacak, eşya taşırken de bunu yazlığa götürecekler. Ne zaman? Eylül'de inşallah. Eylül'e kaç ay var? Sekiz ay var. Bu koltuğu niye aldın? Niye mağazaya parayı yatırdınız? E, tiryakilik, sakız ve emzik. Ticarette de emzik çeşidi var. Evimizde oturacak kadar koltuk var mı? Oturunca düşüyor musun? Yok. Niye yenisini alıyoruz bunun? İhtiyacı olmayan bir şeye niye para veriyorum ben? Allah Ömer bin Hattab'a rahmet etsin. Etti de zaten. Bir adamın üzerinde çok güzel cübbe görmüş. Palto diyelim biz. Hoşuna gitmiş, yakasından tutmuş bunu kaç aldın demiş. O da işte bin bir rakam söyleyeyim böyle bina aldım demiş. Ömer de düşünmüş benimki elli kuruşluk bu bin kuruşluğunu giyiyor. Hakikaten mi bu kadar para verdin demiş. Evet demiş. Piyasada e, bunlar böyle değil demiş. Ben iyisini aldım demiş. Tutmuş yakasından. Elinde de bir odun parçası adama vurmuş. Bu dünyada demiş. Bir cübbe alırken iradesini kullanmayan adam ne hayır görür? İslam ondan ne hayır görecek demiş. Adamı da vuruyor bu arada. Yine <gülüyor> hoşunuza giden her şeyi alıyorsunuz? Her mızmız ettikçe anne çocuğun ağzına koyuyor. Kadın her aklına geldikçe, erkek her aklına geldikçe, çocuk her aklına geldikçe, alışveriş merkezine gidilir mi ya? Her aklına geldikçe dolabı aç o zaman. Önce reçelleri bitir, sonra pekmezleri, peynirde israf olmasın, onu da bitir. Çılgınlık kardeşlerim. Çok daha basit bir örnek. Sofrada oturuluyor. İşte mesela baklavanın kenarı kalmış. E israf olmasın. Yahu sen zor nefes alıyorsun, ne oldu çok doğdum. Ciğerlere kadar dolmuş, solunum sistemi tıkanmaya başlamış. Mide, ciğer, her şey israf olacak. Tabakta yazık prizola kalırsa çok israf olur. Kendi eti çürüyü israf olmuyor. Kebap olmuş kuzunun eti israf olmasın günah. Allah, Allah sadece kuzu etine israf edersen günah dedi zaten. Senin ciğerlerin çürürse, miden delik deşik olursa o israf değil ki. Sosyal hakkın senin. Tiryakilik, şeytanın kaliteli bir oltasıdır kardeşlerim. Zikrullah dışında, hangi tiryakilik varsa oltadır o. Hatta ve hatta, sevgide bile, tiryakilik şeytan tuzağıdır. İnsan, eşini kadın veya erkek, ölesiye sevmemeli. Ölesiye saygılı ve hürmetkar olmalı. Ölesiye sevgi, Allah içindir sadece. Sadece Allah içindir. Mümin dünyasında ama. Bir köprüye çıkıp ben buradan atlarım. Sadece Allah hatırı için söylenir. Şu fani dünyada hiçbir eş adayı ve eş köprüden atlanmaya aday değildir. Bir fani için ebedi cehennemde kalmaya değmez hiçbir zaman. İntihar etmek ebedi cehennemde kalmaktır. Maazallah. Kardeşlerim, İslam'ın öğretilmesi çok kolaydır. Eğitilmesinde zorluk var. Allah birdir, haktır. Kur'an onun kitabıdır. Dedim bitti bakın hepimiz bunu anladık. Ne kadar kolay. Bir dakika içinde Allah'ı anlatmak mümkündür. Ama Allah'tan başka ağzına hemzik takma sakın bir eğitim meselesidir. Yıllar ister. Yıllar ister bu. Herhangi bir sahabi, pek çoğu bütünü değil, bizim şehit olarak, Allah'ın sevgili dostu olarak andığımız insanlar kardeşlerim dikkat ediniz bugün çok net rahat anlayacağınız bir şey söylüyorum bir İmam Hatip Lisesi talebesi kadar bir şey bilmiyorlardı İslam'dan hafız değillerdi Uhud'da şehit olanlar nasıl hafız olacak ki Kur'an'ın üçte biri ya inmiş ya inmemişti o zaman nesini ezberleyeceklerdi Kur'an'ın geçen hafta Müslüman olmuş Yeni namaz öğreniyor. Bu hafta şehit olmuş. Ne bilecek? Halid bin Velid, radıyallahu anh, ümmeti Muhammed'in kılıcı, fethettiği yerlerde bugün belki 500 bin cami vardır. 500 bin minareden ezan okunuyordur bugün, fethettiği yerlerden. Allah ondan yerler gökler kadar razı olsun. Ama, bir gün, Çocukların da bulunduğu bir mescitte namaz kıldırmaya kalkmış. Vefatından önce. Şaşırmış zamm Süre'yi bitiremiyor bir türlü. Namazdan sonra da çocuklar kahkahayı basmışlar. falan Fatihler adamı diyarlar fethetmiş Halide bak be Zamm-ı Süre okuyamıyor diye makara geçmişler onlar. Dönmüş demiş ki yavrum ne gülüyorsunuz demiş. Müslüman oldum Resulullah elime bir kılıç verdi bir daha ben geldiğimde Resulullah yoktu bu dünyada demiş. Ne zaman ne öğrenecektim ben demiş. Halid bin Velid bir şey bilmiyordu. Ama İslam'ın eğitimini almıştı. Allah'tan başka tiryakiliği tutulacak bir şey olmadığını öğrenmişti. Bir günlük bir eğitimle ondan sonra elinden diyarlar İslamlaştı. Öğretmek çok kolay kardeşlerim. Eğitim zordur. Anneler, babalar, muallimler kolayını tercih ederlerse eğer, bir haftalık eğitimdir bu. Bir haftalık eğitimdir. Bir hafta üzerine, kolay, iyi zeki bir çocuk, Kur'an-ı Kerim'i bilemedin dört ayda ezberler. Daha aşağı zamanlarda iki ayda ezberleyeni gördüm. Bütün Kur'anı. İki ay, 60 günde. Hala yaşayan böyle hayali eski tarihte filan değil. Şu anda yaşayan iki ay, 60 günde Kur'an ezberlemiş insanlar gördüm. Bir yıl içinde de Buhari'yi ezberlediklerini gördüm. Öğretim kolay kardeşlerim. Eğitim farklı bir şeydir. Niye benziyor biliyor musunuz? Bir kekin tarifini iki dakikada yaparlar. Şunu şuna katacaksın, buna katacaksın, mayalayacaksın, fırına atacaksın. A, iki dakikada sürmedi, 15 saniye sürdü, ama tek iki saatte pişiyor. Çocuklarımızın, talebelerimizin, vakıftaki arkadaşlarımızın, beraber Allah'ın şeriatını öğrenmek için yola çıktığımız kardeşlerimizin, bir toplantıda bir seminerde ihya olduklarını Ashab-ı kiramla yarışacak hale geldiklerini Zannetmek böyle bir tuzaktır Kardeşlerim Kek iki dakikada tarif ediliyor Malzemesi de marketten iki dakikada alınıyor Ama pişmesi iki dakika sürmüyor Bu çok önemli Hatta ve hatta Çay on beş dakikada Kaynıyor ama hemen içilmiyor demlensin diye bekleniyor. İnsan olgunluğu da çay gibi 10 sene, 20 sene sonra demleniyor olabilir. Bunun için biz müminlerin çocuklarını eğiten kardeşlerimize, ailelere seminerler veren ilim adamlarımıza diyoruz ki bilgi aktarımıyla oyalamayın bizi irademizi nasıl kullanacağımızı, Allah'tan başka gerçek dostumuzun olmadığını, gerisinin sahte plastik silikon emzik olduğunu öğretin bize. Eğitim budur. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sevdiğiniz zaman sınırsız sevmeyin. Geri dönüş manevra alanı bırakın kendinize buyuruyor. Düşmanlık kin besleyeceğiniz zamanda tükürdüğünü yalayacak kadar fırsat bırakman lazım kendine. Asarım keserim sen bir daha bu eve gidersen ananı boşarım bu sözler Müslüman sözleri değil. Dönüş alanı bırakmıyorsun. Tek bant üzerinden gidiyorsun. Halbuki insansın her an geri dönme kararı verebilirsin. Kardeşlerim çocuklarımızı cennette sever gibi dünyada sevmeyelim cennette bir daha dönüş yok Allah'ın izniyle biz seveceğiz ki o sevgiyle yüreklerimiz tutuşacak ve cennette kanatlanacağız inşallah ama dünya çocuklarımızın hastalanabilecekleri bize asi olabilecekleri alnımıza silah dayayabilecekleri on senedir bizi ziyarete bile gelmeyebilecekleri bir yerdir dünya. Put gibi çocuğu sevdiğin zaman, çocuğun idrarını bile kokmaz gördüğün zaman, kendi çocuğundur diye, torunundur diye, onu bir tür lat uzza gibi öpüp yalayıp okşadığın önünde secde etmeye kalktığın zaman, o seni o şekilde aynı oranda sevmeyince hastaneye düşmek zorundasın sen. Delirmek zorundasın. Sana peygamberin ne demişti aleyhissalatü vesselam? Bu tiryakilik yanlış demişti. Hutbe okurken torunu minberin önüne geldi, düştü. Minberden indi. Torununu kaldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah ne kadar güzel söylüyor. Bu çocuklar fitne hakikaten buyurdu. Bizim çocuklarımız cennet gençlerinin efendisi Hüseyin'den daha mı değerli? Hiç fitne değil bizimkiler mübarek. Hep kaymak. Yaladıkça kaymak yiyorsun. Sonra üç yaşına geldi mi dede sen de çok aşırı gidiyorsun rahat bırak beni deyince çatlayacaksın. Haklı çocuk. Cennette böyle bir sevgi olacak. Hiçbir karşılık beklemeden inşallah birbirimize doyacağız orada dünya sevdiğinden tekme yeme yeridir o zaman sen de bu düzen içerisinde müslüman olarak kendine şekil vermelisin kardeşlerim hakikat olarak neyi konuşuyoruz bu fani dünyada dikkat edelim asıl gıdamız Allah'ın kitabı Kur'an'dır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleridir. Namaz kılmaktır. Oruç tutmaktır. Allah ve Allah'a götüren şeylerdir. Bunun dışındakiler plastik emziktir. Şeytan bunları becerip bize takıyor. Kimine şeker sevgisi, kimine çay sevgisi, kimine sigara, kimine çocuk dadanmışlığı, kimi eşinin kölesi oluyor. Hayır. Biz, mesela, Eşleri sever insan. Sevmeli de. Ama merhametimiz ve saygımız sevgimizden fazla olmalı. Çünkü merhamet, karşılık görmesen de senin kimliğinden kaynaklanıyor. Sen merhametli olduğun için eşine merhamet ediyorsun. Saygı gösteriyorsun. Allah'ın emanetidir diye saygı gösteriyorsun. Ama sevgi, karşılıktan dolayı, bedeni güzel göründüğü için sana seviyorsun tatlım güzelim dünyam dediği için seviyorsun cici cici konuştuğu için seviyorsun koca pehlivan gibi adam şirkette 50 kişi işten atıyor sana gelince var mı bir emrin kuzum diyor hoşuna gidiyor senin bir gün bunu demese sileceksin o sevgiyi onun için sevgi yüzeyseldir çok basit gerekçelerden dolayıdır sevgi ama saygı Allah'ın hatırından dolayıdır. Vurup kırsa da, esse geçse de sahibinden dolayı, emanet edeninden dolayı sen devam edersin saygına. Ben senden karşılık beklemiyorum. Seninle beni nikah masasında buluşturan Allah var oldukça ben buyum diyeceksin. Bak sevgiden daha yüksek bir şeyden söz ediyorum. Onun için diyoruz ki, Eşlerin birbirlerine karşı hayatım sözü sahtedir, yalandır, yersizdir, sahte olu sahtedir. Ne hayatı ve kim kime hayatını veriyor bu dünyada? Böbreğini bile verirken doktora iyi bakıyor inşallah tutmaz bu böbrek diyecek diye. Uyduruk bir söz. Romanlarda okuduğunu insanlar ciddi zannediyorlar. Hayatıymış. Allah tam başkasına verilecek bir hayatımız yoktur bizim. Tatlım de. Nasıl olsa şekerin yükselince doktor indirir onu aşağıya. Tatlım de bak tatlı olur. Hayatım olmaz. Sözlerimiz bizim. Yarın Rabbimizin huzurunda kelime kelime değil. Harf harf hesabını vereceğimiz şeylerdir. Biz mümin olarak konuşuyoruz. Ama konuştuğumuz şeylerin yarın heceleri üzerinden hesap vereceğiz Allah'a. Hayatımmış. Bir kere dinin için on adım yol kat etmedin, bir fani insana hayatım diyorsun. Senin için ölürüm. Sus yalancı. Onun için ölürmüş. Seni öldürürüm desen biraz daha doğru olur o. Senin için ölürmüş. Benim için ölecek biri değil, bana hayatıma konfor katacak biri lazım. Sen öldükten sonra ben zevk almam ki bu hayatta. Niye ölüyorsun? Ey o demedim ben. Niye anlamsız söylüyorsun sözü o zaman? Bak boş konuşuyoruz demek ki. Ama pembe dizilerde hep böyle söylüyorlar. Ha, o zaman sen de dizil gitsin peşinden. Pembe dizilerde öyle söylüyorlarmış. <gülüyor> Kardeşlerim, kanunu vura vura tekrar söylüyorum. Allah ve Allah'a götüren namaz, Kur'an, zikir, cihat, infak, zekat gibi Allah'a götüren şeylerin dışında bu fani alemde hurma bile Medine'den gelen hurma bile tiryakisi olmaya değmez bir şeydir. Velev Medine'den gelsin. Tiryakisi olamam. Severim. Yerim. İyisini ararım üstelik. Glikozu az olanını isterim. Tiryakisi olmam. Tiryakisi olunacak nedir biliyor musunuz? Sabah namazıdır. Sabah namazıdır. Ne zaman, yaz gecelerinde bile, saati ayarlamadığın halde, caminin hoparlörünün sesi gelmediği halde, namaza beş dakika kala uyanıyorsan, ey alnından öpülecek mümin kutlu olsun senin bu tiryakiliğin kardeşlerim ashab-ı aynı cennete gireceğiz değil mi İnşallah, İnşallah. ashab-ı kiram cep telefonuyla mı sabah namazına uyanıyorlardı hadi bakalım cep telefonuyla mı uyanıyorlardı çalar saatleri mi vardı davulcuları mı kaldırıyordu onları namaza Buyurun. Üç şıktan hiçbiri doğru değil. kiliklerin namaza kaldırıyordu onları. Çünkü onlar için Allah ve Allah'a götüren şeyler tiryakilikti. Sabah namazına kalkmadıkları günü tabutun içinde olacakları gün olarak görüyorlardı. Biz eğer çalar saate, ayarlanır telefona, dört duvarı delerek gelen hoparlördeki ezan sesine rağmen, ezan okuyan saatlere rağmen, evin her odasında ezan okuyan bir saat. Cep telefonu bir Arap ezanı okuyor, öbürü Türk ezanı okuyor. ezan oğlu ezanlar. Hangi millete göre istiyorsan ezan hazır. Ama ashaba göre namaza kalkmaya gelince bir türlü tiryakilik olmuyorsa, yanlış emziklerle oyalanıyoruz biz hiçbir çocuk kıyamet günü kardeşlerim bu emzikle oyalandığından dolayı hesaba çekilmeyecek anası çekilebilir belki ya ne yaptın sen çocuğu bu kadar plastiğe mahkum ettin denebilir yani o da bir denir demiyorum yanlış kullan doktor tembih ettiği halde anne evet. devam ettiriyordur çocuk 7 yaşında hala emzik veriyordur belki ondan mesul olabilir Çocuk, tiryakisi olduğu emziğinden dolayı Allah'ın huzurunda muahaze edilmez. Ama yaşlı başlı insanlar cep telefonuna ve internete tiryaki olduğu zaman, bu tiryakiliğin hesabını verecekler kardeşim. Vereceğiz. Çok yakın bir zamanda, bu dersi yapmama neden olan bir şey size söz edeceğim. Bir doktor muayenehanesinde bulunmam gerekti. Doktor benden izin istedi. Çok acil durumu olan bir hasta kardeşim var. İzin verirseniz, yani sıra benimdi ben orada oturuyordum. İzin verirseniz e, reçetesini yazayım dedi. Tabi dedim buyurun dedim. Çağırdı onu hemşiresiyle içeri girdi. Ee, ona bir şeyler söylerken yani benden izin aldı sıra benimdi. Onu bekletmeyip işte bir tahlile bir yere gönderecek herhalde. O arada adam telefonunu çıkardı. Doktor kızdı. Ben size söylüyorum dedi. Kaydetcem doktor bey dedi söylediklerinizi dedi. Ha öyle olur dedi. O arada eli böyle kaldı adamın. Doktor dedi ki ya bilmiyorsan boş ver ben yazarım. Yo gözüme bir şey çarptı ona bakıyorum dedi. Doktor da dedi ki dışarı çık sıranı bekle dedi. Sinirlendi çıktı dışarı. Bunun adı sakız, bunun adı emzik, bunun adı tiryakilik, bunun adı şeytan tuzağı kardeşlerim. Yani acil bir tahlili yapılması lazım. Öbür hastanın hakkı alınıyor. Tamam doğru telefona doktorun tarifini kaydedecek güzel. O arada gözüne bir şey çarpıyor. O onunla meşgul oluyor. Bu arkadaşın yaşını bilmiyorum ama 40'un üstündeydi. İki yaşında çocuk telefonla susabilir. 40 yaşındaki'nin sağlığı ile ilgili bir konu görüşülürken telefonla oynaması biz İsrail'in bu toprakları işgal etmesini mi bekliyoruz akıllanmak için kardeşlerim? Ben de böyle sorarım o zaman. Gencecik delikanlılar. Biliyorum bir senedir iki senedir evlenmişler henüz. Bir saat bir arada duruyorsun yirmi defa hanımıyla konuşuyor. Tamam doğru ha öyle gelirim gelirim. Hoca yanımda sonra görüşürüz diyor. Ben seni dokuzda evinden aldım. Siz akşamdan sabaha kadar ne yapıyordunuz evde de? Sabah dokuzdan ona kadar telefonla konuşuyorsunuz. Çünkü akşam herkes telefonunu almış ibadetle meşgul, telefon ibadetiyle meşgul, birbirini öpmeye, okşamaya vakitleri yok. E, sabahleyin çıkınca da hasret başlıyor tabii. Akşama kadar görmeyip beraber yatakta mutlu olmaları gerekirken, sabaha kadar görmeyip akşama kadar konuşuyorlar. Teknoloji bizi bu hale getirdiyse, tükürülesi teknolojidir bu o zaman. Bir insan, büyük gördüğü birisinin önüne gidip de, onun önünde telefonla konuşur mu ya? Bizim örfümüzde büyüklerin önünde ayak ayak üstüne atmak değil ceketinin düğmesini çözüp veya düğmelemek bile ayıp kabul edilirken dedesi yaşında adamların önünde tıpış, tıpış telefonla oynuyor insanlar. Bilgisayarıyla oynuyorlar. Koca koca emzikliler. Koca koca emzikliler. Bunun için çocuklarının eline teknolojik oyuncaklar verenler bu tiryakiliğin gideceği yeri keşfetmelidirler. Şimdi bunun yerine teknik cihazlar bebeklere veriliyor. E susmuyor başka türlü. E mi niye sussun? Ben de olsam susmam. Bu kadar güzel bir oyuncak varken susar mıyım bununla? İstediği gibi sağa sola çekip yönlendirdiği bir cihazla oynayan bir sene iki sene oynayan bir çocuk... Arkadaşla oynar mı bir daha okulda? Hangi arkadaş bir iPad kadar hareketli olur ki? Yorulmayan bir şeytan önündeki. Kardeşlerim, internet de nimet, Cep telefonu da nimettir. Haber izlemek de Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Film de nimet olabilir. Ama hiçbir nimet, benim patronum durumunda olmamalıdır. Beni esir eden şey nimet değildir. Gece kalkıp, internette ne var ne yok diye bakar mı insan ya? Uyu kardeşim ya. Yine, bir noktaya dikkat ediyorum. Çok yakın bir zamanda, hastanelerde dahiliye, Ramatoloji gibi bölümler nasıl varsa, internet bağımlılığı bölümleri de açılacağı benziyor. Ve bunun bir tedavisi de yok. Çünkü oradaki doktor da internetle meşguldür hasta gelene kadar. Hasta da onu tedavi eder herhalde. E interneti süpürüp atalım mı hayatımızdan? Deli miyiz? Deli miyiz? Ekmeği gıda olacak kadar yiyoruz, kilo verecek hale gelince, zarar verecek hale gelince yemiyoruz. İnterneti de ihtiyaç kadar kullanıyoruz, fazlasını kullanmıyoruz. Namaza engel etmiyorum, Kur'an okumama engel etmiyorum, eşimle muhabbete engel etmiyorum, çocuklarımla ilgilenmeye engel etmiyorum, göz sağlığıma, beynime zarar vermesine engel etmiyorum. Günde bir saat, iki saat ne kadarsa kullanıyorum, nimet oluyor. Kardeşlerim burada bir sorun var. Bu sorun internet sorunu değildir. Telefon akıllı akılsız donuk hareketli telefon sorunu değildir. İnternetten veya televizyondan haber izlemek sorunu değildir. Çay içmek, şeker kullanmak sorunu değildir. Bunları Rabbimiz nimet olarak bize ihsan buyurmuştur. İnternet de Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Sorun, iradesizliğimizdedir bizim bunun için vakıflarda görevli olan kardeşlerimiz hani yaz aylarında veya normal zamanlarda müslümanların çocuklarına eğitim veriyorlar ya bu kardeşlerimiz namazın farzları gibi orucun nasıl tutulacağını öğrettikleri gibi iradeyi nasıl sahip olacağını da çocuklara Öğretmelidirler. Aksi takdirde o eğitim eksik eğitimdir kardeşlerim. Bu nasıl yapılabilir? Elbette bir A4 kağıdına neler yapılacağını yazmakla olacak kadar basit bir şey değil. Yılların, belki asrın sürdüğü bir ihmalden söz ediyoruz biz. Böyle bir konumuz asırlardır olmamış bizim. Tütün çıkmış dünyaya, e tütün tiryakisi olmuşuz. Tütün kullanılır mı kullanılmaz mı derken kahve gelmiş Brezilya'dan kahve düşkün olmuşuz. Ardından çay gelmiş çaysız selam yok sanki. Bakınız hele bir gel görüşelim mi demiyoruz da ne diyoruz bir çay içelim mi diyoruz. Çay benden değerli seni özledim gel göreyim seni demiyor gel çay içelim diyor. çiryakilik bu işte e çaydan kurtuluyoruz derken diğer içecekler geldi şimdi bereket internete bakarken çay soğuyor da içemiyor insanlar çaydan biraz kurtulduk herhalde ama internet geldi çaydan fena çay sadece boğazımdan mideme gidiyor idrarla gidiyordu bu internet beynime giriyor bir daha da gitmiyor. 5 sene önce gördüğüm fotoğrafı unutmuyor bir daha. İnternet idrarla gitmiyor. Beyine giriyor ve kalıyor. Kardeşlerim şu emziği unutmayalım. Ama bebeklerin emziğini değil. Büyüklerin emziğini unutmayalım. Bu emzik orijinal gıdamızın yerine geliyor. Anne göğsündeki sütün yerine bu silikonu yalayıp duruyor çocuk. Aynı şekilde zikrullah yerine, ilim yerine, cihat yerine, sılay rahim yerine, yani Allah'ın razı olacağı işler yerine, kendi kendimize uyduruk uyduruk tiryakiler, tiryakilikler icat edip, başımızı belaya soktuk. Sadece belaya soktuk, başka bir şey değil. Bu sebeple biz, ne kadar tiryakiyiz çocuklarımızı ne kadar tiryakileştirdik Ne baba çay tiryakisi çocuk evden çıkma tiryakisi bu da bir hastalık veya evden çıkmama tiryakisi ne dedik sabah namazından başka zikrullahtan başka hayat boyu terk edilmeyecek bir şey olmamalı misal veriyorum sadece Çocuk 5 yaşında, evin yakınında, trafik açısından ve diğer tehlikeler açısından sorun olmayan bir parka gidiyor. Güzel bir şey mi? Kesinlikle güzel bir şey. Çocuklarımız toprak ve çim olan bir yerde oynamalıdırlar. Beton çocuğu çürütüyor. Büyüğü bile çürütüyor. Ama, bir ay sonra baba, her gün oraya gidiyor ya çocuk, bir gün başka bir parka götürmeli. Bir günde çocuğun sevdiği bir iyeciyi alıp hiç göndermemeli. Tiryakilik oluşmasın diye. Aksi takdirde, yavrum, deden ölüyormuş. Çabuk yetişelim dedenin cenazesine diyeceksin. Ben parkta arkadaşlar oynayacağım, gelmeyeceğim diyecek tiryaki çünkü. Gelse de dedesinin yüzüne öl de ben parka gideyim diyecek. Ne yapacaksın? Kardeşlerim, verdiğim örnekler, hayatın içinden ama, namaz gibi muayyen şekillerin örnekleri değil. Anlaşılsın diye, bu çapraz köşelerden örnekler veriyorum ben. Sadece parkı konuşmuyorum. Çok basit bir örnek daha kardeşlerim. Bir ailenin, kahvaltısı rutin olmamalıdır. Mesela, iftar gibi, Yediği on gece olmamalıdır kahvaltılar. Beş dakika aşağı, beş dakika yukarı, aksi takdirde 7'de sofrası hazır olmayan baba, çocuk, kadın, herkes delirir. Bu bir hastalık çeşididir. Yarım saat sonra yiyelim ne var bunda? E daha iftar olmadı ki. Öyle mi diyeceğiz? Ramazan mı bu? Sahur mu bu? Bir çocuk, beş yaşında, Annesinin kurduğu sofranın Fotoğrafını çekmiş gibi olmamalıdır Beynir bu köşede Öbür tarafa konsa yenmez zaten Kurallara aykırı burada olacak Zeytin tabağı burada olur Buraya geçerse yasak zeytin o yani Manyetik alan zaten çatal oraya gitmiyor Böyle so put sofra olmamalı Aksi takdirde bu çocuk Annesinin kurmadığı sofrada yiyemez Aç kalır Zeytin çünkü sol elinin olduğu yere konursa ne yiyecek çocuk? Hep sağ elinin önüne alışıktı. Bazen kadınlar, kadınlarımız başka bir akrabasını çağırıp değişik bir yemek yap bu evde demelidir. Bu nedir ya? Annesi mesela tarhana çorbası yapıyor. Başka bir şey bilmiyor kadın. Normal bunda bir ayıp yok. Bir yere gidiyor on çeşit çorba koyunla yemiyor ondan. Bunlar çorba değil diyor. Niye annesinin ki işte taranaydı başka bir şey tanımıyor çocuk. Yabanilik bu, kültürsüzlük, tiryakilik bu boyutu almamalıdır. Yemekte, yatıp kalkmadan mesela diyelim çocuğun işte lale resimli bir yastık kılıfı var. Onu da annesi yıkadı ve kurutamadı. O gün ıslak o. Uyumayan çocuğu nasıl yorumlayacaksınız kardeşler? Çocuk uyumuyor kılıfımı getirin diyor e, ıslak bu yastık yok diyor Ya yastık aynı yastık kılıfında işte lale resmi yok Hani hayvan resmi olmaz zaten de Müslüman evinde yastıklarda lale resmi yok bunda olsun uyumaz çocuk o, o onun yastığı değil bazen çek yatın üstünde uyuyup bırakmak lazım çocuğu aksi takdirde Resulullah'ın adamı yapıp Aleyhissalatü vesselam hendeğin kenarında tebukçöllerinde çöllerinde nasıl cihat ettireceksin bu çocuğu be? Yastığının kılıfı değişince uyumuyor çocuk. Öyle tiryakilik olur mu? Mesela iki ayda bir bir numara bulmak lazım yoksa olmaz başka türlü. Yani yasal bir kılıfa uydurup yatakları yıkadın bir numarayla şöyle battaniyeler bir şeyler atıp halının üstünde bir gece yatmak lazım ya. Kainatın efendisi toprak üstünde kaç aylarca yattı bir şey olmadı. Bir günde halı üstünde yatalım ya. Bakalım ne olur. En azından sabah namazına çok iyi kalkarsın. Uyuyamayacağın için sabaha kadar o gün sabah namazı garanti olur. Tilyakilik hastalıktır. Ve git gide bu lüks, bu büyük nimet bolluğu Tiryakiliği tiryakilik haline getirdi bize. Ve şeytan yüzlerce emziği kulağımıza soktu. Burnumuzdan emzik soktu. Mesela burnumuzda emzik nasıl var biliyor musunuz? Adam bahçeli bir evde oturuyor. Ağaçlar, çam ağaçları filan çok güzel bir yer. E, içeri bir giriyorsunuz kavun kokuyor. Kavun. Allah Allah, Nisan ayında kavun ne arar dünyada ya? Kavun parfümü sıkmış. Camı açsa, bahçedeki de ağacını rüzgar getirecek cennet manzarası olacak evde. Camlar kapalı, yapay bir kavun kokusu, şeftali kokusu sıkılmış eve. Baş ağrısından oturamıyorsun. Niye? Komşularda vardı ama. Hayat böyle değil kardeşlerim. Tabi orijinal yaşamak lazım. Kimyasal ve suntalı hayat hayat değildir. Ve Allah'tan başka uğruna helak olunacak, peşinden gidilecek hiçbir varlık yoktur. Boştur gerisi hep. sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidine Muhammed <gülüyor> ve ala alihi ve sahbihi rabbil alem.